Sevgili kardeşim, e, bugünkü tefsir dersimizde yine Yunus Suresinden kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, 30 efendim 7 38 ya da 36'tan itibaren şöyle tekrar edecek olursak. Evet. وَمَا يَتَّبِوْا اَكْسَرُهُمْ اِلَّا ظَنَّا اِنَّ الظَنَّ لَا يُونِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ Evet. Onlar diyor, ancak zan zanla uyuyorlar. Bildikleri bir şey yoktur. Zan ise haktan bir şeyi müstahani kılmaz. Yani e, hakkın karşısında hep hakka ihtiyaç olan bilgidir. Dolayısıyla bu o bilgi adına bir anlam taşımaz. Allah muhakkak ki Allah sizin ya da onların yaptıklarını yapmakta olduklarını bilmektedir. 37. ayet-i kerimede ve me hazel bu Kur'an. Evet. Bundan önceki 36. ayet-i ilgili ya da 35. ayet-i ilgili e, zan ile bilgi oluşmadığını ve bilginin öğrenilmesi gerektiğini, zannediyorum şöyledir böyledir e, şeklinde kullanılan birçok cümlenin altında bilgisizlik ve şüphe yattığını ve bu açıdan da bazı alimlere göre Kadı Beyzavi de bu ayete dayanarak Müslümanların ilim öğrenmesinin farz olduğunu e, söylemiştir. Ve mâ kâne hâzel kur'ânüm bu Kur'an değildir. Ne değildir? En yuftara dunillahi Allah Celle Celaluhu tarafından e, değildi. De başkası tarafından uydurulan iftira bir kitap değildir. Bir Kur'an değildir. Allah'tan gelen kitaptır. Ve lakin tasdikalladî beyne yedihim kendinden öncekileri ellerinde bulundurdukları kitabı ayetlerini doğrulamak üzere ve tafsilel kitabı ve kitabın açıklayıcısı olarak e, e, gelen bir kitaptır. Dolayısıyla gerek İncil'de gerekse e, Tevrat'ta olanların e, tafsili e, ve doğrulayıcısı e, özelliğine sahip bir kitaptır. La raybe fihi, e, bunda şüphe yoktur, hiçbir şüphe yoktur. Neden? Neden? Ne min Rabbil Alemin Alemlerin Rabbinden olduğunda kendisinde şüphe yoktur. Şimdi demek ki Kur'an-ı Kerim'in özelliği bir, Allah'tan geldiği konusunda şüphe yoktur. İki, önceki gelen vahiy ve kitapları doğrulayan ve gökyüzündeki kitaba da uygun olarak yeryüzüne indirilen e, bir kitaptır. Allah adına birilerinin uydurduğu bir kitap bir Kur'an değildir. Bu konuda Cenabı bize ayet kelimesinde de bunu bize açıklamış oldu. Yani 37. ayet kelimesi. Bu Kur'an Allah'tan başkası tarafından uydurulamaz. Lakin kendinden önceki kitapları tasdik eder ve bu kitabı levh-i mahfuz'un ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Onda şüphe edilecek bir şey de yoktur. Alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir levh Mahfuz'daki var olan ile elinizdeki bulunan ve al, peygamberine inen o kitap aynısıdır. Onu açıklayan özelliğe sahiptir diyor. Evet Kur'an'a bakış açımızın nasıl olması gerektiği konusunda bu ayet-i böylece anlamış ve izah etmiş olduk sevgili kardeşlerim. 38. Em yekûlû neftâra Yoksa onu uydurdu mu diyorlar? Em yekulüne diyorlar mı? Ne diyorlar mı? İftarahu Muhammed onu uydurdu mu? Kul deki fe bi suratim mislihi Eğer insan sözü, Allah'ın sözü değil de kendisi söyleyip Allah adına Allah söylediği gibi söylediğini düşünüyorsanız hadi siz de bir şeyler, bir benzerini söyleyin, getirin. Ve de'u men istetatum min dunillah Allah'tan başka Allah'tan başka kime gücünüz yetiyorsa onları da çağırın. İn küm sadıkın Bu sözünüzde eğer doğru iseniz, doğrularsa e, demek ki eğer ki e, samimi iseniz yoksa laf edip kaçmak, laf edip lafın arkasında durmayan insanlarsa zaten size bir sözümüz yok. Ama ciddi bir şekilde söylediğinizin ne anlama geldiğini düşünerek konuşan insanlarsanız o zaman hadi bakalım. Bir benzerinde siz söyleyin, nasıl insan söyleyebiliyor söyleyemiyormuş, söyleyemiyor muyumuş? Bunu ortaya korsunuz diyor, o zaman size inanırız. Ama siz böyle bir durumda değilken e, herhangi bir şekilde buna dair bir elinizde bilgi yok iken böyle şeyler söylemeyin. Evet, Süreyy Yunus ayet 38'i e, bitirdik. 39. ayet kelimedeyiz. Belki de bu onlar, hayır, onlar gerçekte yalanladılar. Ni bir malem, Yühi tu bir onlar anlamını ve kavramını bilmedikleri şeyi yalanlıyorlar. Yani bu ne demek? Bu Kur'an Allah tarafındandır değildir gibi sözlerim söylerken biraz düşünün diyor. Neyi söylüyorsunuz? Ne için söylüyorsunuz? Bu söylerken elinizde bir deliliniz var mı? İnsan sözü olabilir mi, olmaz mı diye düşünmeden, bilmeden efendim onlar bu kavramadıkları, anlamını bilmedikleri şeyler ile Kur'an ve Peygamberi hakkında uydurdu diye yalan söylüyorlar. وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَعْو۪يلُ Ee, ve o kendilerine de bu hususta bir tefsir, bir yorum, bir anlam verebilecek bir bilgi de gelmemiştir. Dolayısıyla buna dayanarak, işte şu, şundan dolayı, bundan dolayı, eski vahilerde bu var, kitaplarda bu var, böyle oluyor, böyle değildir, böyledir gibi bir elinde ilim oluşturacak bir dayanak da yok bir tevil ve tefsir yapabilecek güçleri de yok. Buna rağmen uydurup diyorlar ki, efendim Muhammed bunu kendi kafasından uydurmuştur. Ve Allah e, söyledi diye söylerler. Gerçekte bunlar? Evet. Eğer ki bu iddialarında sadık iseler, bütün Allah'tan başka e, avanelerini çağırsınlar, ve de Kur'an'ın bir benzerini hadi onlar söylesin bakalım. Madem insan sözü olduğunu söylüyorlar. Kezâlike kezzabel min kablihim. Bunlardan önce geçenler de böylece yalanlamışlardı. Fenzur keyfe kâne âkibetuz Zalimlerin sonu, akıbeti ne oldu, nasıl oldu baksınlar diyor. Bakınız. Biz siz değil sizden önceki birçok insanlar da bu aynı iddiayı e, peygamberlerde de onlara karşı bulundular. Siz de bu akıbete efendim uğrayacaksınız. En iyisi dikkat edin bu yalanlarınızdan vazgeçin. Kur'an hakkında suyüzen oluşturmayın. Evet 39. ayet-i kerimede böyle buyurdum. 40. ayet-i kerimedeyiz. Evet. Ve minhum men yu'minu bih. Bir takım insanlar da e, inanacaklar. İçlerinden bir takım insanlar var Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğuna Peygamberin hak peygamber ve doğru sözler söylediğine ve minhum men la yu'min bir takım insanlar da vardır ki inanmayacaklar. İnananlar olacak, inanmayanlar olacak. Ve ke alemu bil mufsidin Allah ise elbette e, fesatçıları fesat olsun diye laf söyleyenleri daha iyi bilir. Evet. Ve in kezebuke, seni yalanlıyorlarsa eğer ya da yalanlarlarsa eğer, fakul deki li ameli velecum amelukun benim e, amelim sorumluluğu da mükafatta bana aittir. Velecum amelukun sizin amelinizde size aittir Sorumluluğu ya da mükafatta size aittir. Tüm beri u ne mimma amel benim yapacağımdan siz uzaksınız ve ene beri un mimma tamelun sizin yapacağınızdan da ben uzam. Yani böylece yollarımız bilesin ki ayrıdır, biliniz ki ayrıdır. Bu açıdan sizin beni yalanlamanız bana dokunmaz. Ben gerçeği biliyorum. Ve sizin bunu söylemenizin de bana bir etkisi olmaz. <gülüyor> ee, burada bu ayet-i e, elbette bizi bazı e, şüpheye düşürmek durumunda olan insanlara karşı sağlam durmayı öğretiyor. Kur'an-ı Kerim'de çeşitli vesilelerle buyurulduğu gibi Hz. Peygamber'in vazifesi ancak bir tebliğdir, tebliğden ibarettir. O sadece müjdeler ve uyarır. İnsanların inanmasını temin etmek onun elinde değil, vazifesinde değildir. Çünkü hidayet yalnızca Allah'tandır. Bu sebepledir ki Hazreti Allah kendi amelinden ve tebliğ vazifesinden sorun olduğunu ve uyarılmalarına ve hakka çağrılmalarına rağmen iman etmeyenlerin Sorumlu ise sadece kendilerine ait olup peygamber aleyhissalatü vesselam bundan sorumlu tutulmayacağını beyan ediyor. Dolayısıyla e, peygamberimizi rahatlatan, neden bunlar iman etmiyor bu kadar anlatıyorum efendim? deyip de sıkıntıya düşmemesini sağlamış oluyor. Bu ayet-i kerime, 41. ayet-i 42. ayet-i kerime Ve minhum مَنْ يَسْتَمِعُونَ اِلَيْكُ seni dinlemeye gelenler var, içlerinden bir kısmı, acaba bu peygamber ne diyor diyenler vardır. Efe mi olsun ussumme Elbette sen sağır olanlara işittirecek değilsin. Sağır. Ve levkânu la yâkilûn ve de akılları da olmayan, akıllarını da kullanmayan insanlara ne yapacak değilsin? Sen akıl ettirecek ve duymayana duyuracak değilsin. İşlerinden seni dinlemeye gelenler de var. Sen evet, sağırlara üstelik akılsız da olanlara dinletebilir misin? Böyle bir vazifen yok. O zaman bu iki, son iki ayet-i e, gerçek bir insanın dini tebliğ ederken vazifesi nedir, ne değildir bize anlatmış oluyor. Bazı yerlerde vazifeni yap, çekildir. Bekle, hidayeti nasip olacaklar, gelir sana ve doğruya teslim olur. Ama sen anlattın, anlattıktan sonra da hala efendim niye inanmıyorlar, niye kabul etmiyorlar diye bir düşünceye girme. Çünkü o Allah'ın vazifesidir. Hidayeti o verecektir. Ve minuhum men yanzoru ileyk. Sana bakanlar işlerinden bir takım insanlar sana bakıp ne dediğine çok dikkat edenler var. Efen te tehil umye. Körleri hidayete erdirecek değilsin. Sen körleri de görmüyor bakıyor ama bakar kör. Ve lev kanu la yubsirun. Görmüyorlarsa, görmedikleri durumda efendim bakıyor ama kör kör baksa da görmeyeceği için onları sen hidayete erdirmekle görevli değilsin. Sorumlu da değilsin diyor. Bunlar hepsi gerçeği anlatan şeyler bir de teselli ediyor. Yani tebliğ vazifesi nerede başlıyor, nerede bitiyor. Bizim vazifemizi yerine getirdikten sonra her şeyi efendim açıkladıktan sonra hala eğer ki yola gelmiyorsa hala efendim ayak duruyorsa, görmemezlikten geliyorsa ona Efendim yapabileceğim bir vazifen kalmamış demektir. 4. ayet kerimedeyiz. İnna Allah la ya nase <Sessizlik> sheeha Allah insanlara zerrece zulmetmez. Velakin nase <Sessizlik> insanlar, lakin insanlar en kendilerine yazlimun zulmedip duruyorlar, zulmedeler. İnsanlar ne yaparsa kendilerine yapalım. Allah kimseye zulmetmez. Allah'ın kaderini bahane göstererek zulümlerini örtmek isteyen bir tarafa ne yapmayıp da efendim niye böyle başıma bunlar geldi deyip de yine kadere sığınanlar diğer tarafta. Ama Allah'ın gerçeği nedir? Allah sizin başınıza gelenler muhakkak onu hak ettiniz. Bir hatanız vardır araştırın onu bunun düzeltin biri düzelecektir diyor. Ve yem yahşuruhum Onları o gün de toplayacağız. Ken lem yelbesu topladığımızda sanki kalmamışlar. İlla sa'aten minen nehari gündüzün bir parça bir hayat yaşamış gibi bir saat hayat yaşamış gibi kalkacaklar. Kalktıklarında Böyle düşünecekler. يَتَعَارَفُونَ beynehum Aralarında tanışacaklar, tanışıyor olacaklar. Ama hatırladıkları sanki dünyada bir saat gibi bir hayat, gündüz bir hayat yaşamış gibi hatırladıklarıyla, geceyi zaten hatırlamıyor. Dolayısıyla bir saat gibi bir hayat için ise bunca zulmü yapıyor, haksızlığı yapıyor ve zararları işliyor. İşte bunların durumu budur diyor hasirlledinene kez de bubili Kailla Allah'ın huzuruna karşısına çıkacaklarını yalan yalanlayanlar husrana düşmüş ve husran'a girmiş ya da gitmiş olanlardır ve mekan muhtediğin doğru yolu tutmamıştırlar onlar hidayete ermiş olanlar değil Hidayetten kaçan hidayetten sapıtan uzaklaşan insanlardır. Onların durumu e, efendim, bu yalanlamalarının ve de hidayetten kaçmalarının karşılığı dünya hayatı asları nedir? Bir saatlik bir şeydir. Dolayısıyla yalanlasa ne olur? Yalanlamasa ne olur? Kime yapar? Kendine yapar. Evet, ayet-i böyle buyurdu sevgili kardeşler. Evet, 44- 45'i okuduk ve 44. ayetle ilgili. Allah insanlara gerçeği bulmaları ve inanmaları için fıtri kabiliyetler vermiş, görmek gibi, duymak gibi, anlamak gibi ve peygamberler de göndermiştir. Şu halde Allah onların sezme, anlama, kavrama melekelerini ellerinden çekip aldığı için değil, onlar iradelerini kötü kullandıkları için ya da kötüye kullandıkları için hak yoldan çıkmışlardır. Peygamberi kabul etmemişler ve cezaya müstehak olmuşlar. Dolayısıyla kendi efendim nefislerine yapmışlar. Allah kimseye zulüm yapmaz ve hak ettiklerini bulacaklar yarın kıyamet gününde diyor. Ve imma nuri yenne onlara vaat ettiğimiz den bazılarını sana göstersek diyor. Gösterdiğimizde na'iduhum evneti ve feyenneke ki onları sana vadettik veyahut da senin canını alsak fe ileyna merciuhun onların dönüşü yine bize olacak. Simmelahu şehidun sonra da Allah her şeye şahidiken Alâma <gülüyor> yef onların ne yaptıklarını ya da ne yapacaklarına Allah şahidiken, sen efendim dünyaya gelsen ve de onlara vaat ettiğimiz şeyleri sana göstersek cehenneme nasıl gideceklerini yalancıların inkarcıların durumunu göstersek o zaman her şeyi bileceksin ve rahat olacaksın ama hayır zamanı var her şeyi o zamana kadar sen sabret. Velikülün ümmetin Ressül her ümmet için bir peygamber gönderdik ve vardır. Feyzaça Ressülüm o elçileri geldiği vakit kudye beynehum bil kıst aralarında hüküm adaletle verilir vehumla yuzulemuun kimsiye de asla zulün efendim edilmez zulme uğramaz uğratılmaz. Diyor ayet-i kerime. Yani buradaki Rasul her ümmet için bir peygamber vardır. Bu çok genel bir ifade. Ama elbette kendisine Rasul gelmiş, tebliğat yapılmış. Ondan sonra da eğer ki başına bir bela geliyorsa bilin ki orada efendim, Allah onlara zulmetmiyor. Bu uyarılara uymayan insanlar kendilerine zulüm yapmış oluyor. Ve yekulune meta hazal va'du İnanmayan insanlar derler ki hani sizin cehennem deyip duruyorsunuz ya ne zaman bu falan alaylı olarak in kuntum sadıgın, eğer doğru söylüyorsanız hani bir gün yani herkes azap cehennem ve vesaire, vesaire diyor yani nerede nasıl ne için niye gelmedi işte ben şu kadar günah işledim falan Evet ama acele etme bekle onu göreceksin Kul Derken la emli kul enfsi zarar ve la Ben bunu cehennet cehennem derken kendi elimde olan bir şeyden bahsetmiyorum. Sadece Allah'ın efendim emrini ve onun gücünü size anlatıyorum. Ben kendim ise ne bir zarar ne de bir yarar size dokunduramam. Sadece tebliğ etmektir görevim. İlla maşaa Allah. Ancak Allah Celle Celaluhu'nun dilediği dışında o bana yardım ederse, yardım ederim, benim size yardımım da yine onun izni ve onun dilediği kadarıyladır. Liküllim ümmetin اَجَلُمْ Her bir toplu bir eceli bir son buluşu vakti vardır. O gelince o zaman her şey biter. اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ o ümmetin, o topluluğun eceli geldiğinde فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ saaten Bir an geride kalmazlar. وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Bir an ileriye de bırakılmaz, tehir edilmezler. <gülüyor> yani ileriye, saati ileri al desen alamaz. Geriye al, bir saat sonra gel, bir saat sonra ence gel falan öyle bunun bir artık geçerliliği kalmaz çünkü ecel gelmiştir buradaki ecel herkesin bireysel ecelidir yani fert olarak efendim birin insanın ölüm meleği geldiği zaman artık o işin bitmiştir rica minnet yalvar yakar bir an sonra bir an önce efendim Yahutta çoğu insanlar vardı hastanede hastalık çeke, çekip dururlar ve ölmek isterler ama ölemezler. Birçok insanlar sağlıklı, tam dünyaya kendini vermişken ölüm gelir çatar. Bir an, bir saat vakit isterler, Allah Allah'tan onu ona vermez. Her bir insanı kendi eceli geldiğinde ne bir adım ileri ne de bir adım geri gider. Kul dekin. Evet, yukarıda da kul kul dediğim zaman hep anlat. Kullarıma, ümmetine anlat demek de ki diyor eraye ittum azabuhu beyaten ev neharan onlara de ki size gelecekse bir azap eğer yataktayken ya da gündüzün gelecektir ma za günahkarlar bunun hangisine acele edip duruyorlar geldiğinde yakalayıp götür. yani senin Acele etmenin hiçbir anlamı yoktur. Her toplumun ferdi cezası o zaman geldiğinde veyahut da topluca varsa cezalar çekecektir. اَتُمَّ اِذَا مَا وَقَاءَ مَنْ تُمْبِهِ Ona iman edeceksiniz başınıza geldikten sonra, ceza gördükten sonra mı? Yani imanınız o zaman mı kalacak? Yani siz ceza ne zaman derken, ceza gelince mi iman etmiş olacaksınız? Al-an <gülüyor> şimdi mi? fakat كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعَجِلُونَ Acele istiyor, bunu e, acele gelsin istiyordunuz. İşte o zaman gelmiş olacak. ثُمَّ قِيلَ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Zalimlere denilir ki, sonra ku tadınız azâbel huldi, e, ebedi azabı hel tüczevne illâ mâ küntüm tekzibûn, kazandığınızdan başkası ile bir kişi azab olur mu? Asla, her insan ne kazandıysa onun mükafatını, hangi cezayı hak ettiyse de o mükafatını böylece almış olacaktır. Efendim, bu kadarıyla bu ayet kerimesi son ayet kerimesiydi. 51. ayet kerimesi de kalan mümkün metve boş vakitlerimizde 20 ayete çıkarmaya çalışıyorum ki bir senede bitsin diye. Sevgili kardeşlerim son okuduğumuz 51 ile 52 ile ilgili Allah'ın geleceğe iman etmek için bir fırsat olarak verdiği emniyet ve rahatlık içinde şımaran insanlar İnkarcılar bu emniyet ve rahatlığın ebedi olduğunu zannedecekler. Böylelikle azgınlıklarına devam eder ve dinin azap tehditlerine ise Allah'ın peygamberin alayla bakacaklar. Eğer böyle bir azap varsa hemen gelse ya gibi sözlerle güya böyle bir azabın aslı astarı olmadığını iddia edecekler. Fakat yukarıdaki ayet açıkça bildiriliyor ki iman... <gülüyor> bir hürriyet ve serbestlik içinde gerçekleşirse kabul olur. Aza bile karşı karşıya kaldıktan sonra ise iman etmenin bir kendilerine faydası olmayacaktır. Bu açıdan Cenab-ı Hak bizi böyle bir hayatta, böyle bir nizamda, intizam içerisinde imtihan ediyor. İmtihanın kuralları budur. Bu kurallara uyunca anlayacaksınız. efendim. Ama siz bu kuralın dışına çıkmaya çalışmayın buna size bir faydası yoktur. İmtihanı Kur'an'la uyun ve efendim size söylenenlere dikkat edin. Kazan kazanmaya, kazançlı olmaya çalışın diyor. Hayet kerimidir. Sevgili kardeşim. Yani Yunus suresi 52. ayet-i kerimede kalmış oluyoruz. Allah'ın selam, bereketi, sevgisi üzerinize olsun sevgili kardeşim. Selamünaleyküm ve Rahmetullahi ve bereket.